Herkese merhabalar. Açık Radyo 94.9 Balık Gözü'ndeyiz. Bugün Balık Gözü'nde nefret suçu ya da nefret söylemi konuşmayacağız. Hatta belirlediğimiz herhangi bir konu da yok. Onun üzerine de konuşmayacağız. Bu haftaki programın adını bir küçük mola koydum. Çünkü siz de takdir edersiniz ki aslında nefret suçu ya da nefret söylemi gibi konularla uğraşıyor olmak hem insanı biraz yoran hem de psikolojisini de zora sokan bir şey ve Açıkçası ve samimi olmak gerekirse bu hafta nefret suçları ile ilgili hiçbir şeye artık bakmak istemedim. Çünkü gördükçe yoruluyorsun, gördükçe daha çok düşünmeye devam ediyorsun. O yüzden bambaşka şeylerden konuşuyor olacağız. Benim önümde birkaç tane kitap var. Onlardan bölümler okuyacağım. 8 Mart geliyor. 8 Mart içinde belki de böyle bir şey de diyebiliriz. Fatma Gülberk'ta tek tanrılı dinler karşısında kadınla başlayacağız ve sonra da devam edeceğiz şimdi şarkımızı dinliyoruz <gülüyor> in their bonds and bleed into their bonds till they melt away I'm looking in on the good Başlangıçta ana vardı. Kadınlar ve din olgusunu karşılaştırmalı bir teorik yaklaşım içinde ele almaya giriştiğimizde, ister istemez toplumsal cinsiyetle toplumsal iktidar olgusu arasında ilişkilerin incelenmesi gündeme gelir. Bunu yapabilmek için tarihsel olarak insan bedenine ve bedensel varoluşa yüklenen anlamları ve varoluşun kökeni ya da kutsal kitapların yaratılış adını verdikleri olgu üzerinde durmalıyız. Bu bağlamda insan düşüncesinin çok tanrılılıktan, tek tanrılılığa geçiş süreci içinde yaşadığı toplumsal ve kültürel dönüşümün cinsiyetler arası ilişkilere nasıl yansıdığını, cinsiyet kalıplarına nasıl bir somut içerik kazandırdığını ve bunun iktidar ilişkileri açısından doğurduğu sonuçları ele almak gerekir. Böyle bir yaklaşım her üç tek tanrılı dinde, tanrının cinsiyetinin neden erkek olarak kavramsallaştırıldığı, bunun kadın ve erkek kimlikleri, otoritenin niteliği ve iktidar yapılarını ilişkin düşüncelerimizi nasıl etkilediği, var olan toplumlarda kadınların soyu üretme yetkilerinin ideolojik olarak neden küçümsendiği sorularına yanıt arama gereğini de beraberinde getirir. Bu durumda demek ki biz de başlangıca dönerek başlamalıyız. Başlangıçta ise söz değil, ana tanrıça Dinsel inanç sistemlerinin temelinde yaşamı yaratan kimdir sorusuna verilen yanıtı yatar. Yaratma hem her şeyin yoktan var edilmesini hem de soyun yeniden üretilmesini kapsar. Yaratma kudretine ilişkin dinsel açıklamalar, tarihsel olarak biricik evrensel bereket ilkesi olan ana tanrıçada, üretkenliği erkek tanrılar ya da insan krallar tarafından desteklenen ana tanrıçaya, oradan da önce ada, ...sonra da yaratıcı ruhta yansıyan simgesel yaratıcılık kavramına geçer. Tanrılar Panteonu'nda da tüm güçlere sahip ana tanrıçadan... ...tüm güçlere sahip fırtına tanrısına doğru bir geçiş görülür. Burada artık ana tanrıça Zeus ve Hera çiftinde görüldüğü gibi... ...bereket tanrıçasının evcilleştirilmiş bir versiyonundan ibarettir. Bu adımlardan sonra sıra Tanrılar Panteonu'nun yerini tek bir güçlü Tanrı'nın almasına ve bu Tanrı'nın yaratma ilkesini her iki yönünü de yoktan var etme ve soyu üretme olarak kendisinde toplamasına gelir. Farklı kültürlerde farklı biçimler alsa da özünde benzer olan bu değişim Batı uygarlığı açısından en açık biçimde Kutsal Kitab'ın Genesis bölümünde dile getirilir. Eski Mezopotamya'da çok tanrılılıktan tek tanrılığa geçiş süreci ve bu sürecin bir parçası olan güçlü tanrıçaların yerlerini tek bir kadiri mutlak erkek tanrıya bırakmaları olgusu geniş bir araştırma literatürünün konusudur. Çeşitli disiplinlerin kendilerine özgü yöntem ve araçlarla ele alıp inceledikleri bu konuyla ilgili metodoloji açısından belki de en zor sorun toplumda yer alan maddi değişmelerle dinsel inanç ve mitoslarda gerçekleşen değişmeler arasındaki ilişkidir mitoslar, doğa ya da insan dünyasının açıklanmasına hizmet ederler. Dünyanın nasıl meydana geldiği sorusunu sorarlar ve bu soruya içinde doğdukları toplumun anlayabileceği bir yanıt verirler. Mitolojinin tarihsel bir kanıt olarak kullanılması oldukça tehlikeli bir şeydir. Çünkü toplumsal ilişkilerle onların temsili arasında birebir ilişki yoktur. Gene de her mitosun ve genel olarak tüm ideolojilerin içinde doğduktan maddi, toplumsal gerçekli gerçekliğin bir ürünün olduklarını unutmamak gerekir. Farklı yorumlama sistemleri hiçbirisi de tam anlamıyla do doyurucu olmayabilen farklı yanıtlar getirir. Bu durumda aynı zamanda ataerkilliğin, yani bir sistem olarak erkek egemenliğinin doğuşunu da yansıtan ve özellikle yaratılış öykülerinde dile gelen çok tanrılılıktan tek tanrılılığa geçiş sürecine ilişkin açıklamalar da ister istemez belli ölçülerde spekülatif bir nitelik taşır. Ne var ki bu noktanın gözden kaçırılmaması kaydıyla belirli ve açıklayıcı bir çerçeve sunmak da olanaksız değildir. Zihinsel kurgular bir boşluk içinde değil, somut bir tarihsel ve toplumsal çerçeve içinde var olurlar ve birebir doğrusallık düzeyinde olmamakla birlikte o çerçeveyi yansıtırlar. Dolayısıyla belirli siyasal ve ekonomik değişikliklerin, dinsel inanç ve mitoslardaki değişmenin kesin nedeni olduğunu söyleyemesek bile, Toplumlarda meydana gelen inanç değişikliklerinin o toplumlarda yer alan belirli maddi değişmeleri izlediğine ya da onlarla eş zamanlı olarak gerçekleştiğine işaret eden bir genel örüntünün varlığından söz edebiliriz. Nitekim eski Mezopotamya toplumlarının yaratılış öykülerinde değişiklikler meydana gelirken toplumun kendisinde de özellikle M.Ö. 4. ve 3. bin yılda bu olgunun öncesinde veya onunla eş zamanlı olarak bazı toplumsal ve ekonomik değişmelerin yaşandığı bilinmektedir. Saban tarımının gelişmesi ve onunla birlikte güçlenen militarizmin akrabalık ve toplumsal cinsiyet ilişkilerinde önemli değişmelere, kadınların kabileler arasında değiş dokuş edilmesi, bunun giderek kadınların nesneleşmesine yol açması ve bu olgunun köleliğin ortaya çıkışını kolaylaştırması gibi, söz konusu toplumlarda güçlü krallıkların ve devletlerin doğuşu da dinsel inanç ve mitoslarda değişiklikler yarattı. Her üç tek tanrılı dinin o doğduğu Orta Doğu bölgesinde kadınların ikincileşmesi olgusunun kurumsallaşması kent devletlerinin ortaya çıkmasıyla gerçekleşmiş gibi görünmekte. Kadınların var olan toplumlardaki ikinci statüsünü biyoloji ve doğaya dayandıran, dolayısıyla bunun ezeli ve ebedi değişmez bir olgu olduğunu öne süren görüşlerin aksine, arkeolojik ve diğer kanıtlar kent devletlerinin ortaya çıkışından önce kadınların konumunun yüksek olduğuna işaret eder. Bu açıdan Anadolu'daki Neolitik yerleşme merkezlerinden biri olan Ç Çatalhöyük'te yapılan kazılarda elde edilen bulgular, özellikle önemli olmakla birlikte yalnızca bu yöreyle sınırlı değildir. Nitekim arkeolog Margaret Ehrenberg, Avrupa'ya ilişkin bulgulardan yola çıkarak benzer sonuçlara ulaşmıştır ve bu sonuçlarda yakın doğuda yapılan araştırmalarda desteklenir. Kadınların günümüz toplumdaki statülerinin kökenleri ve geleceğiyle ilgili soruların kilit yanıtlarının tarih öncesi dönemde paleontolojide aranması gerektiği noktasında birçok tarihçi birleşir. Üstelik tarih yazımının aksine, Arkeolojik bulgular yalnızca kral ve kraliçeleri değil, tüm kadın ve erkeklerin prehistoryasını anlatırlar. Erkeklerin iktidarı ele geçirmelerinden önce anaerkil toplumların var olduğu tezi ilk kez 19. yüzyılda çok farklı kanıtlara dayanan iki araştırmacı tarafından ortaya atıldı. Bakofen arkeolojik kadın heykeltıraşlıklarına ve özellikle de klasik mitolojiye dayanıyordu. Lewis Henry Morgan ise Kuzey Amerika yerlileri arasında ilk araştırmaları yapanlardan biriydi. Bu araştırmalarda İroku ayarlarında yapılan kadınların kendi yaşadığı topluma göre çok daha yüksek bir statüye sahip olduklarını, dinsel ve siyasal faaliyette büyük rol oynadıklarını, ekonomiye ise egemen olduklarını saptamış, ayrıca soyun ana tarafından hesaplandığı gözlemlenmişti. Buradan yola çıkarak Morgan ilk baştaki ana soyluluğun topluluğun yerleşikliğe geçmesi ve mülkiyet birikiminin yargınlaşmasıyla erkekler tarafından değiştirilmiş olduğunu savundu. Onun tezini Engels devralarak ilk başta topluluğun ortak mülkiyetini kadınların denetlediğini ama tarıma geçişle birlikte erkeklerin tarım araçlarını kullandıklarını ve onlara sahip olduklarını böylece özel mülkiyet sahibi ilk cinsin erkekler olduğunu öne sürdü. Erkekler, bu mülkiyeti kendi çocuklarına geçirmek istedikleri için de tek eşliliği getirdiler. Çünkü ancak böylelikle kendi soylarının mülk edilmesini güvence altına alabileceklerdi. Ana soylu bir sistemde erkeğin sahip olduğu her şey ana tarafına miras kalmaktaydı. Yani erkeğin kendi çocuklarına değil, kız kardeşinin çocuklarına geçiyordu. Sonuç olarak ana soyluluktan baba soyluluğa geçiş süreci içinde kadınlar cinsel olarak sınırlandırıldılar ve ekonomik olarak da ikincileştirildiler. Evet şimdi kısa bir mola veriyoruz. Ardından başka bir kitap okuyarak kaldığımız yerden devam edeceğiz. And she says she's alone don't believe her at all stay away from the run she could dump you for fun Now she says she's a liar oh she says now you tell her all that you do and all that you say will be sent back to you she does she forgets she says please forgive me at last all the things i've done in the past no he said that's a lie oh she says now you tell her all that you do all that you say will be sent back to you Now she has a romance With someone she met in France She tries to give love a chance But she prefers to dance Now she says, that's a lie Oh, she says, now you tell her All that you do And all that you say will be sent Now all that you do will be sent back to you Sakinleşmeye çalışsa da kaygılanmaya başlamıştır. Çünkü eğer siyah gözetlenecekse her günün her saati gözetlenmesi gerekir. Sürekli gözetim altında tutulmadığı takdirde hiç gözetlenmese de olur. Tablonun değişmesi için fazla bir şeye gerek yok diye mantık yürütüyor Mavi. Bir anlık dikkatsizlik yan tarafa bakması, başını kaşımak için gözlerini çevirmesi, bir ufacık esneme ve buyurun, Siyah gizlice çekip gider ve tasarladığı kötülük her neyse onu verir. Böylesi anlar olacaktır elbette. Her gün böyle yüzlerce hatta binlerce an yaşanacaktır. Mavi kaygı verici buluyor bunu. Bu sorunun kafasında ne kadar evirip çevirse de bir çözüme ulaşamıyor. Ama onu tasalandıran yalnızca bu değil. Bugüne kadar Mavi böyle boş oturma fırsatı bulmamıştır. Yeni tanıştığı bu tembellik yüzünden ne yapacağını bilmez durumdadır. Hayatında ilk kez kendisiyle baş başa kalmıştır. Elini atacağı hiçbir şey yoktur. Dakikalar birbirinin aynı geçmektedir. Kendi iç dünyası üzerinde daha önce pek kafa yormamıştır. Var olduğunu hep bilse de o dünya bilinmedik bir kütle olarak kalmıştır. Keşfedilmemiş ve karanlık kendisine karşı bile. Kendini bildi bileli her şeyin yüzeyinden hızla geçmiştir. Yalnızca algılamak için dikkat etmiştir o yüzeylere. Birini ölçüp biçtikten sonra ötekine atlamıştır. Dünyayı olduğu gibi kabul edip zevk almıştır var olmalarından başka bir şey beklememiştir nesnelerden. Bugüne kadar bu nesneler gün ışığının önünde keskinleşen hatlarıyla ne olduklarını açık seçik anlatmışlardır. Saat kendileridir onlar, başka bir şey değil. Bu yüzden de hiçbirinin önünde asla oyalanmamış ya da ikinci kez bir göz atmamıştır. Şimdi ansızın dünya adeta ondan geri çekilmişken, Siyah, adında ne olduğu belirsiz bir gölge dışında görecek fazla bir şey olmadan, daha önce aklına hiç gelmeyen şeyleri düşündüğünü fark ediyor ansızın. Bu da onu kaygılandırmaya başlıyor. Burada düşünmek sözcüğü fazla kaçarsa, biraz daha hafif bir terim. Örneğin, spekülasyon kullanmak uygun düşebilir. Latince spekulatist kökeninden gelme spekülasyon, ki anlamı gözlemek, bakmaktır aynı anlama gelen spekulum sözcüğüyle ilintilenebilir. Sokağın karşısındaki siyahı gözetlerken mavi sanki bir aynaya bakar gibidir. Bir başkasını gözetlemek yanında o aynı zamanda kendisini de gözetlediğini anlıyor. Hayatı birdenbire o kadar yavaşça yaşamıştır ki mavi daha önce dikkatinden kaçmış şeyleri şimdi görebilmektedir. Örneğin her gün odanın içinden geçen ışığın yörüngesi, güneşin belli saatlerde odanın ...tavanın karşı köşesinde karı yansıtması, kalp atışları, soluğunun sesi, gözlerini kırpıştırması. Mavi şimdi bu küçük ayrıntıların farkında. Onları ne kadar gör görmezden gelmeye çalışsa da üst üste yinelenen anlam bir cümle gibi aklından çıkmıyorlar. Bu cümlenin doğru olmadığını biliyor ama o cümle sanki yavaş yavaş anlam kazanıyor. Evet şimdi kısa bir müzik molası veriyoruz tekrar... Datarak'tan The Most Beautiful Girl. Eğer doğayla teması kaybederseniz insanlığınızla da kaybedersiniz. Eğer doğayla bir ilişkiniz yoksa o zaman bir katile dönüşerek kazanç, spor, besin ya da bilgi uğruna yavru fokları, balinaları, yunusları ve insanı öldürürsünüz. O zaman doğa sizden korkar ve güzelliğini geri çeker. Cristina Murthy Evet balık gözünde bu hafta Fatma Gül Tay'ın tek tanrılı dinler karşısında kadın Paul Auster'ın New York üçlemesinden... Kriştun Amurti'den küçücük bir bölüm ve Kürk Mantolu Madonna'dan birazcık okumuş olduk. Nefret suçunun dışında başka bir şeyden bahsetmek istemiştim bu programda. Zira öyle oldu. Balık Gözü bu haftalık bu kadardı. Haftaya görüşmek üzere. town first day my first day back in town Come and get me.